Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Teşekkürler, günaydın. Evet, yani Gezi Parkı'nın ardından ekonomi diye herkesin de aklında olan sorulardan birini de zaten dünkü yazının, radikal değinilen yazının başlığında koymuşsun. Biraz bunu konuşalım. Evet. Ee, dışarıdan da, yurt dışından da Türkiye'de durumlar nasıl görünüyor? Biraz da bir iki satır onunla da bilgi verirsen seviniriz çünkü yeni evet. geldi. Valla yani şimdi bu tabi turizm etkiledişi oldu bu oldu falan konuşuldu fakat bunlar geçici. Bence en büyük sorun şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani Tayyip Erdoğan'ın da diyeceğim, başbakanın da diyeceğim tabii ama e, öyle gözüküyor ki e, partide önemli bir e, bölüm e, bu komplo teorisine Gezi Parkı'nın okumasıyla ilgili e, büyük bir sorun yaşıyor ve e, tamamen bunu dış komployla açıklama açıklamayı tercih etti. Şimdi bunu tabii buna inanıyorlar mı gerçekten onu da bilemiyorum. Şimdi burada e, bir dizi büyük sorun yatıyor. Bence bunların değişmemiz lazım. Bir kere birincisi tabii bu komployu e, kim yaptı? Kimin eseri bu komplo? E, yani komplonun olmadığını uzun uzun burada herhalde anlatmaya <gülüyor> gerek yok. E, ama e, çünkü e, bir, bir taraftan da hala e, bu komployu hazırlayanlar lojular kimler onu da bir türlü söylemiyorlar. Ama e, şeye baktığınız zaman e, yani kimler suçlanıyor, kimlere e, gayet sert bir şekilde çıkıldı açıkça görülüyor. Batı. Yani önce Batı basını e, biliyorsun e, çarmıha gerildi. E, onların özellikle e, e, ağız birliğiyle işte olayları abarttıkları olmayan e, şeylerle ne bileyim ben taraflarla gerçekleri yansıtmayan haberlerle vesaireyle yangında körükle gittikleri vesaire iddia edildi. Ondan sonra e, beyaz saraydan gelen açıklamalara özellikle e, Merkel'den Angela Merkel'den Alman şansölyesinden ve e, Alman dışişleri bakanından e, gelen açıklamalara. E, Başbakanımız gayet açık ve net bir şekilde kendi işinize bakın dedi. Ondan sonra işte Egemen Bağış'ın vesairenin açıklamalarını geçiyorum. Avrupa Parlamentosu'nun aldığı karara gayet yine yüksek perdeden kendi işinize bakın dedi. Biz bu kararı zaten yok varsayıyoruz geldiği zaman da aynen iade edeceğiz dedi şimdi e, bunlar hepsi bir araya getirildiği zaman işte, komplocular batı Avrupa Birliği, Amerika vesaire. E peki biz bu arada, pardon sözünü kestim. E, bir ara bunun e, koleksiyonunu yapmaya karar vermiştik burada. E, hepsini inceleyip e, 11 ayrı kompluçu e, e, bulmuştuk. Böyle mi? Evet. Ha, Faiz e, sizde, sizde liste var ya. Yani. <gülüyor> e, çıkarttık biz. Faiz, Nobisi, <gülüyor> British Airways de var, Lufthansa da var, BBC, CNN de var. Peki, Son sayıda British Airways nasıl müdahil olmuşlar bu işe? Ee, çok basit. Üçüncü e, havalimanının yapılması onların bütün işlerini bozacakmış. Hap olunca Türkiye, İstanbul Allah havalimanı Allah Allah. o zaman bütün müşterilerini kaybedeceklermiş. O yüzden de bu Allah işe girmişler. Allah Allah. Ee, Allah, Allah. CNN, BBC gibi kuruluşların başka hesapları var. Gelişmiş Batı ülkelerinin sermayeyi geri çekmek için uyguladıkları şeyler var. Son, son sırada da Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Gaz bombası evet, lobisini atladınız galiba. İçeridekiler kime atladık? Gaz bombası lobisi var bir de. Ha, yani bir de, Brezilya'dan... de ama o tamam yani Aa. ona katılırım. Yani Brezilya'dan <gülüyor> alıyoruz gazı. Brezilya'da da isyan çıkmış ve gaz bombasının evet. yeni maliyetleri açıklandığı zaman dudak uçuklatıcı rakamlar ortaya çıkıyor. Brezilya ile ortak yönümüzde, paralel bir tarafımızda buradan ortaya çıkıyordu. O lobi orada da var. Aa, bak bu, bu tamam yani. <gülüyor> bu, bu tamam evet. Böyle bir şey hakikaten böyle bir firma tekel durumunda olan birkaç firma ya da oligopolistik firma varsa... Onların parmağı olabilir bak ona, ona bir itirazım olmaz. Ee, neyse şeye dönecek olursak şimdi evet. burada tabii büyük bir sorun var. Bunlar aynı zamanda batı dediğimiz ya yani bütün bu sayılanmış ee, Türkiye'nin müttefikleri. Ee, işte NATO içinde müttefiği bir taraftan Türkiye tabii o bu, bu, bu en şaşırtıcı yönü Avrupa Birliği'nin üyelik müzakereleri yürüten bir ülke. Hükümetin resmi politikası, defaten açıklanmış olan resmi politikası, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ee, ve biz e, burların bizi karşı komplo kurduklarını e, düşünüyoruz. Şimdi bu tabii e, bir kere bana sorarsan oldukça sizofrenik bir durum. E, çünkü... O zaman gereğini yapmak gerekir. Bunlar Türkiye'yi bu kadar paçalarından aşağı çekmek istiyorlarsa ve Türkiye'ye kötülük yapmak, Türkiye'yi sabote etmek, muhteşem gelişmesini sabote etmek istiyorlarsa, o zaman bizim de başka ittifaklar aramaya başlamamız lazım değil mi? Ve başka ittifaktan da çıkmamız lazım. Şimdi bunun tabii, e, e, hani bu rasyonel, bunun doğal sonucu böyle olması lazım eğer bunlar bize karşıysa. Fakat öbür taraftan tabii bence ikinci boyutu, e, işte orada ekonomi e, sorunu karşımıza çıkıyor. E, bu Avrupa Birliği dediğimiz yerden yabancı sermayenin, doğrudan yabancı sermayenin yüzde seksenini alıyoruz. 70 beş yüzde seksenini alıyoruz. Şimdi doğrudan yabancı sermaye son derece kritik. Türkiye'nin büyümesi açısından çünkü dinleyiciler biliyorlar çok büyük bir cari açığı var. Yapısal bir cari açığı var Türkiye'nin. Biraz hızlı büyümeye kalktığı zaman bu ancak hiç talep kaynaklı bir büyüme olabiliyor. Ve bu hemen şeye yansıyor ithalata oradan da cari açığı arttırmaya başlıyor. Dolayısıyla cari açığı şimdi gene 50 milyar doları geçti. Yani düşmüştü 70 küsur milyar dolarlardan 50 milyar doların altına ama ne pahasına düşmüştü İşte iç talep durgunlaştı Büyüme %2.2 oldu geçen yıl Şimdi biraz canlanma var %3'ün üstünde bir büyüme e, tahmin ediliyor Ben de katılıyorum bu tahminlere Fakat gene iç talep destekli bir büyüme haline geldi Ve gene şey kıpırdadı Cari açık. E şimdi bunun finansmanın ancak zaten üçte birini bile dörtte birini ancak doğrudan yabancı sermaye ile finanse edebiliyoruz. Hani sağlam bir kaynakla. Gerisi ya sıcak para ya kısa vadeli borç. E bunun şeyi bu dörtte birinin de yüzde sekseni Avrupa Birliği'nden geliyor. Avrupa'dan geliyor, Batı'dan geliyor. Ve biz bir anlamda daha doğrusu hükümet bindiği dalık aslında kesiyor. Şimdi bunu benim rasyonel bir şekilde izah etmem mümkün değil. Evet. Üçüncü bir sorun tabii daha çok bizim kendi, kendimizi ilgilendiriyor, iç siyaseti ilgilendiriyor. Şimdi bu söylem, bu komplo söylemi birçok yerde hakikaten komplocular görmek, dış mihraklar bu çok tipik bir söylemdi. Bu videosun Ali ve Sait de sürdürdü bu söylemi. Bunlar kapalı rejim söylemleri. Yani Türkiye'nin artık dışa açıldıktan sonra 1980'lerde bir açık piyasa ekonomisi haline geldikten sonra böyle bir kapalı rejim söylemi, kapalı rejim içeriye gaz vermek için hani eğer inanmıyorlarsa bile içeriye sırf kendi ee, şeylerini, taraftarlarını diyelim ya da seçmenlerini konsolide etmek, onları bir arada tutmak için eğer bunu yapıyorlarsa e, bu da başka bir e, tehlike çünkü bu kapalı rejim söylemi giderek sizi esir olur. Yani, o zaman nasıl yöneteceksiniz bu açık piyasa ekonomisini? Evet. Yani, bu, yani bence en temel sorunlardan biri bu. Bunu ben... Vurgulamaya çalışıyorum birkaç zamandır yani son son yazılarımda. Bence bu Gezi Parkı'nın en büyük şeyi zararı yani birçok zararı oldu da şey açısından tabii Türkiye'nin istikrarı, gidişatı vesairesi açısından. Yani bir taraftan olumlu bir tarafı da var belki. Evet yani çok yeni hani Türkiye'den söz ediyoruz eski Türkiye, yeni Türkiye. Karşıtlığı şimdilik epey popüler de oldu. Haklı bir yanı da var. Demokrasiye bir katkısı da hiç kuşkusuz oldu ama. Ya ilham, ilham veriyor yani evet. E, tamam ama öbür taraftan da şeyin mevcut iktidarın açık piyasa ekonomisini yönetme kabiliyeti konusunda ciddi kuşkular da oldu. Hem içeride hem dışarıda. Evet ama bunun bu kuşkuların doğması, gezi parkı ayaklanması diye nitelendireceğimiz e, hareketten çok. E, zaten hükümetin kendi içinde bulunan e, e, yarı kapalı, şeffaf olmayan işte birçok e, şirkette e, ihalelerle doğayı yok etme e, şeyini de veren imkanı veren bir süreçti birden açığa çıkıverdi yani. Evet ama yani bu işin bence tali tarafı yani evet ihale meselesinde şunda bunda e, sorunlar yaşanıyor mesela sayışta ya yani giderek denetimden evet, kaçış şey şeffaflıktan kaçan bir iktidar söz konusu. E, bu tarafı doğru fakat öbür taraftan şunu da unutmamak lazım 10 yıllık iktidarında yani belki son 1,5-2 yılı hariç tutarsak hem siyasi hem ekonomik reformlar yaptı, müzakereleri başlattı, müzakerelerin başlaması çok önemli, ekonomik açından olumlu etkileri oldu, dışarıda bir şey öyküsü vardı diyelim biraz dili geçmiş burada sanıyorum kullanabiliriz, bir başarı öyküsü Türkiye'nin. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Avrupa'da batı tarafından da çok ciddi destek görüyordu Bu tabi CHP'nin iddia ettiği gibi yok efendim ortadoğuda işte ılımlı bilmem İslam şeyi var Onlar da ayrı bir komplocu tabi biliyorsun yani O tarafta da komplosik niyeti açısından bir şeyimiz yok Eksiğimiz yok maşallah muhalefette de şimdi böyle tabi iddialar falan şeydi yani hiç temelsiz şeylerdi ve resmen Batı Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi modernleştirdiğini Batı'ya yaklaştırdığını, Avrupa'ya yaklaştırdığına inanarak ciddi destek verdi. Şimdi bu tabii bu son çıkışlardan sonra onlar da şaşkın vaziyette yani bunu sorgulamaya başladı. En azından sorular sormaya başladılar. Bir taraftan da Korkuyorlar yani Merkel'in çıkış olsun, Beyaz Saray'ın çıkışı olsun. Benim tabii yorumum bu ama sanıyorum doğrusu bu Türkiye'nin böyle serseri bayın gibi ıı, savrulup gitmesini istemedikleri için. Yani şey ikazlardı bunlar, samimi ikazlardı ve bir endişeyi ifade ediyorlardı. Aynı zamanda Azat ve Kalkınma Partisi'ne bu böyle ıı, bu, bu, bu mantaliteyle, bu, bu söylemle ton derece güç daha öteleyici, ondan sonra ahlakçı tansiyonunuz giderek tırmandıran bu bu şeye hareket tarzına bu politikalara gözden geçirin dediler alt tarafı söyledikleri bu böyle yürümez bu işler dediler e buna sen karşılığında bir bir dolu şey işitiyorsun azar işitiyorsun e o zaman tabii size, sen de sormaya başlarsın ya bu, ne oluyor bu memlekette biz mi yanıldık diye ...sorgaya başladılar. Evet, çok bu şeyle de Avrupa Birliği'yle de... ...yani tek tek Avrupa ülkeleriyle... ...ve bir de Avrupa Birliği'yle de... ...çok ciddi bir problem oldu. Yani bütün demokrasinin... ...demokrasiyi kısıtlama... ...uyarılarını da... ...şiddetle karşılıyorlar... ...ve buna... ...neredeyse ne ...cevap veriyorlar... ...egemen bağış son olarak. Evet akıl almaz şeyler açıklamalar yapmış e, şimdi yani. Şimdi hani şey müzakereler devam etsin, yeni başlıkla açılsın diye o kadar ısrar ediyordu. Çift standartla suçluyordu Avrupa'yı vesaire. Adalet ve Kalkınma Partisi şimdi e, açılmak üzere olan işte bu bölgesel e, başlığı e, açılmama ihtimali var evet açılmama ihtimali var ve bu tabi çok kötü hodri meydan bunun 27 diye bugün manşet var vatan gazetesinde yani almanya hollanda ve avusturya 3 ülke veto etti diyor katılım müzakerelerinde yeni fasıl açılmasını evet ee, ben daha sabah gazetelere bakamadım bağışta 3 ülkeye şey demiş Çok hodri meydan demiş ya Türkiye yani, resmen sosyal... çekilecektir ya da yine oy birliğiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini karşı taraf bitirecektir. Bulun 27'yi ondan sonra gelin konuşalım gibi. Bence evet yani bu sabuk. tabi bu, bu, bu böyle bir söylemle hiç kimse iyi olmadı Avrupa Birliği'ne. <gülüyor> Şimdi bunun da tabi giderek şu da şeytirmeye konuşulmaya başlandı. Yani bu, bu aslında samimi değil Adalet ve Kalkınma Partisi. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda ki bu hakikaten bence sorulmalı bu soru çünkü bu bu bu, bu mantalite hele bu bu ahlakçılık evet. bunlar çok önemli bu sonra yüzde elli ya demokrasi anlayışı ben yüzde elli aldım her şey yaparım Şimdi bunlar tabii bir Avrupa ülkesinin bugünkü Avrupa tabii içlerinde orada da çok şeyler var saputmaya başlayanlar var Macaristan gibi mesela ama. Sonuçta onlar da Macaristan Üstünde ciddi baskı yapıyorlar Rahatsızlıklarını çok açıkça söylüyorlar Eleştiriyorlar hatta şeye bile gidebilirler Yani Avusturya'da bu oldu daha önce Bir takım Yaptırımlara da gidebilirler Ama bu bir Avrupa Birliği Hele üyelik müzakereleri yapan Beni kulübe alın Diyen bir ülkenin tavrı değil Bu Türkiye'nin tavrı Demek ki o zaman bunun bir Müzakere sürecini AK Parti'de bir kaldıraç gibi e, kullanıyordu. E, yani tamamen enstrümantalize o zaman etmişti. Neden? İşte e, ekonomik istikrar için sermaye gelsin, ekonomik büyüme olsun vesaire Ama ne zaman e, Avrupa Birliği standartları iktidarı adeta e, sıkıştırmaya başladı köşeye. Çünkü bu standartları çiğnemeye başladı. E o zaman Avrupa Birliği'yle de kopuşu göz alabilirmişim. O buradan şeye dönebiliriz biraz önce e, konuştuklarımıza. Yani ben bunu doğrusu buna ihtimal de veremiyorum. Onun için sindifrenik diyorum. Çünkü büyüme düşük zaten. Bu daha da düştüğü zaman e, o, en büyük kozu zaten Kalkınma Partisinin öyle değil mi? En evet. Yani koz, i̇şte evet. Yani mesela değil mi? çok ilginç. Bloomberg'ün bir 10 Haziran tarihli editorial bir yazısı vardı. Bir dinleyicimizden rica ettik çevirdi o Yunuzumlu de. Sana da gönderdik. Görebildin mi bilmiyorum ama İşte ben de Berlin'deydim e, bunun çünkü bakamadım maillerime. Orta yani şeyi söylüyor. Önemli olan mesele ülke ekonomisinin orta vadeli sağlığı. Bu orta vadeli sağlık insanları direnmeye sevk eden inşaat sektöründeki patlamadan çok ...şu an Taksim Meydanı'nda oturma eylemi yapan Twitter neslinin başarısına dayanıyor diyordu. Dolayısıyla çevik kuvveti bu alana tekrar yollamak büyük bir hata olur diye yazmıştı ki yolladı bu hatayı yaptı. Yani 2011'deki müthiş bir 8-10'da 8'lik büyümeden sonra geçen sene büyüme 2-10'da 2'ye düşmüştür evet. diyordu. Yani bu 20 yaşındaki gençlere software şirketleri başlatması için destek vermesi gerekirken... Evet. Evet. bambaşka bir şeye gidiyor. Çok yanlış yapıyor diyordu. Yani onlar terörist, çapulcu veya yıkıcı evet. değiller. Türkiye'nin Twitter nesli ve onlara ihtiyacı var diyordu. Ama pek gördüğü söylenemez bunlar. Evet. Şimdi burada hakikaten bir başbakan sorunu da ortaya çıkmış durumda. Çünkü bir taraftan da şeyi biliyoruz yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin peki çok yöneticisi yani bunların içinde belki iki tanesi çok açık artık biliniyor. Yani Bülent Arınç örneğin Ertuğrul Güney tabii saymıyorum o yönetici değil ama öbür taraftan azaltı Kalkınma Partisi'nin fiilen yöneticisi olmasa da tabii ki o partiden gelip Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül yani başından beri bence daha şey doğru teşhisler yaptılar ve çok ciddi endişe içindeydiler. Bunu Şeyleriyle de Söylemleriyle de Açığa vurdular Çünkü bir taraftan Başka bir saçmalık daha var Akıl dışı bir şey gelişme Ne oldu sonuçta Bir uzlaşmaya gitti Yani en başından Deseydi ki peki kardeşim Zaten bir mahkeme süreci var ki Bunu mesela Bülent Arınç açıkça Kullanmaya çalıştı başbakan Kuzey Afrika'dayken Bu bir fırsattı yakalanması gereken bir fırsat mahkeme süreci var bir mahkemenin sonucunu bekleyeceğiz eğer mahkemenin sonucu olumlu çıksa bile değil mi bu tartışılıyor İstanbulların bir bölümü itiraz ediyor o zaman işte şey yoklamasına gidelim hak yoklamasına gidelim ee, bu farkı istiyor musunuz istemiyor musunuz soralım şimdi bu gelinen bugün gelinen bu noktaya en başında gelinseydi en başından bu uzlaşma önerilseydi ve e, tabi ki o sabaha karşı bu şeyler oraya e, çevik kuvvet polis yollanmasaydı. Bugün bir de şey de var. E, zabıta galiba yapmış çadırları o 31 Mayıs gecesi. Beş sabahlar. zabıta yapmış. Amirlerinin hiçbirinin ismi yok. Beş zabıta o kadar polisin ve amirinin arasında gitmişler. O çadırları yakmışlar. Evet. Evet. evet. Bunlar kimsenin... Bu da kimse... yani bir sürü de yani kadar insan yaralandı. Ne bileyim ben dört bin yaralıdan bahsettim. Tamam birçoğu hafif yaralı olabilir ama. Sekiz bin son sayı. Sekiz yani, bin mi? Evet. Astım krizi geçirenler gibi evet. baygınlık geçirenler de dahil tabii ama. E, tabii ölü dört ölü, beş ölü tabi evet, Dört ölü, elli dokuzu da ciddi durumda. Kritik durumda olduğu belirtiyor. Hala o kadar yaralının. kritik evet. durumda olan yaralı mı var? Evet. Son rakam böyle. Bir de 15 kişi sayabildiğimiz kadar basından gördük raporlardan 15 kişi gözünü kaybetti yani çok evet, evet. ağır bir şey çok, çok ağır, ağır bir şey yaşanıyor. Şimdi bunun bunun hakikaten bu fatura hesabını kim verecek yani başbakan tamamen şeye odaklanmış durumda bunu da tabii daha önce konuştuk çok şimdi gene gündeme gelecek basında da çıkmaya başladı yeni işte ABC planları vesaire. hala bu başkanlık konusundaki istiharından vazgeçemiyor. Bence birçok şeyi bu dengesizleştirdi. Bilemiyorum siz de ne düşünüyorsunuz ama yani bu, bu o kadar itirazla şeyi istiyor ki bu başkanlık rejimini tahammülü yok anlıyor musun? Yani böyle bir en ufak başka taraflara gelişmelerin Türkiye'nin sapması, başka tartışmaların çıkması, oy kaybı, riski yapısal reformları da bunun için erteledi. Şeyde çok hassas bir denge gözetmeye çalışıyor. Yani bu barış süreci iyi de bana oy kaybettirir mi? MHP'nin oylarını nasıl alabilirim? Oradan kendi oylarını nasıl konsolide edebilirim? İşte mesela bu şey yasasını işte alkol satışını düzenleyen yasayı, alkol içecek satışını düzenleyen yasayı ne hale getirdi? Görüyoruz. Bu üç çocuk meselesi Kezab'ı ara biliyorsun kürtaj meselesi. İşte din, dini ne ne o? Dini, imanı, bütün nesil yetiştirme evet. meselesi. Şimdi bunlar bir taraftan kendi muhafazakar sağ tabanını tutmaya çalışıyor. Öbür taraftan bir açılım yaparak bir istikrar arıyor. Tabii ki bu silahlı çatışmayla, bu kan gölüyle gidemeyecekti daha fazla ileriye. E bütün bu dengeleri gözetmeye çalışırken bence bütün dengeleri bozdu. Evet ve yani bu bütün dengeleri bozduğu gibi ayrıca da yani Taksim ve e, meydanını ve gezi parkını bu istilacıların elinden kurtardık işgalcileri filan deyince yani her şeyi yıktılar biz onlara yüzlerce ağaç ve binlerce çiçek dikiyoruz filan diye konuşuyor. Bu bu doğru değil ya yani. hukuk devleti içinde bunu yapmak zorundayız diyor. Hiç doğru söylemiyor yani. Ama bunu kendine ya, ödeyecek yani. Hayır bir de Tabii ki orada başka şeyler de Oldu yani işin içine işte bizim Malum radikal solcu Arkadaşlar da dahil oldular Onlar şiddeti Polisle çatışmaya zaten Meraklılar bütün bunlar sonradan Oldu ama baştan Şeyi okuyamaması bu Gezi Parkı olayının tabii ki sadece o parkı korumaktan ibaret değil de esas olaylara şeyden yangını körükleyen o polis şiddeti oldu. O polis şiddeti bütün bu biraz önce söylediğimiz şey, ahlak mühendisliği toplumcu ahlak mühendisliği bütün bunlar bir araya geldi ve orada hala mesela bu şey, sözde analiz yaptırmışlar. Yüzde yetmiş dördünün şeye oy verdiği CHP evet. oy verdiği çıkmış yani mesela. E, bu külden doğru değil. Kaç tane anket gördük. Evet ve yani hiçbirinin partilere bağlı olmadığı apaçık bir bağlı değil. Yüzde kırka yakını yeni parti istiyor. Yani o biraz önce sen Bloomberg miydi? Evet. Ee, yani o, o yorum son derece önemli. Bunlar hepsi, yani üstelik de şeyden de biliyoruz ya bizim çoluk çocuk da yani bu işleri. Ya ben her gün gitti bizim radyo ekibi katıldılar e, yani. Çoluk kim olduğunu, çocuk katıldık. arkadaşlarının hepsi. kim olduğu, nasıl bir çevre olduğunu biliyoruz yani. Kendi Kimse, çocuklarıymuş, yani kütüphaneleri, bostanları muhtarlık bile vardı. Ne diyorsun? <gülüyor> yani bu çok yeni bir tabi e, muhalefet tarzı ve şurada çok yazık oldu bence bu şey de çok kötü yönetti o taksim platformu da onu da söyleyeyim. Benim şahsi kanaatim bu. Bu bu minval üzere şey devam etmesi, orada o sembolik çadırı bırakmak, gerekirse orada nöbet tutmak vesaire birçok yeni eylem türü Evet. geliştirilebilirdi. E ama Taksim Dayanışması'nın şeyi oydu zaten. E, anladım edava... yani tamam öbürküler de bu tehlike ama hala zambur zumbur. 10 tane bin tane ses çıkıyordu oradan. E, de tabi bence bu tehlikeyi gördükleri için zaten sabretmediler. Beklemediler hemen saldırıp orasını e, temizlemeye gittiler. Yani hmm. orada bu şeye tahammülleri yoktu bunların ama fazla bir şey yapamayacaklardı. Daha en baştan net bir şekilde ya en baştan diyorum bu görüşmelerden sonra o işte şeyde de Taksim'de de o tartışmadan sonra net bir şekilde denseydi kardeşim tamam biz parkı boşaltıyoruz bir tane sembolik çadır bırakıyoruz orada ama farklı şeyler de geliştirmeye devam edeceğiz. Ee, bu, ...bunun biz bekçisi olacağız... Bu, ...bu işin peşini bırakmayacağız... ...vesaire... ...yani şey de görüyorsun bu duran... ...insanlar meselesinde... ...yani hmm, ne kadar yaratıcı... Evet, evet. ...malefet biçimleri geliştirilebiliyor... ...bunlar yapılabilirdi... ...ve devam ediyor aslında... ...şimdi çok yani parklarda... ...sayısız parkta e, yayılmış... ...ve bir çeşit forumlar halinde... ...sadece tartışarak... ...nasıl ilerleneceğini konuşarak... E, yani gezi parkının yerini İstanbul'un pek çok yani onlarca parkı almış durumda ve her akşam toplanıyorlar. Eee yani radyo olarak takip etmeye çalışıyoruz. Bu da yeni bir evet. biçim. Forumlar yapıyor. Evet tamam yapılıyor. bunun mesela basına pek yansımıyor galiba e, bu, bile. Bugün başladı yansımaya. Yani Cumhuriyet gazetesi menşet atmış bunu zaten. E, ve ne bir... diyor? her park bir meclis diyor. Yani direnişin tamam. adı gezi meclisi. Polis şiddetine karşı başlayan duran adam protestolarına şimdi gezi meclisleri de eklendi. Evet. Ve direnişin devamı diyor. Zaten ilk günkü slogan da oydu. Benim de katıldım. Söyle evet yani bunlar, bunlar tabii daha da alışık olmadıkları türden bir protesto. Çapulcu Tabii şeyi büyük ölçüde havada kaldı suçlaması, hatta tamamen tersine <gülüyor> bu şeyler direnişçiler tersine döndürdüler çabucak kavramını. Onlarca yani güzel mizah, şarkı yapıldı evet. Miza da sanıyorum evet, evet, şey tiyö parti çıktı olarak endişelendiriyor çünkü bu miza karşı üretebilecekleri bir karşı şey yok. Şu karşı söylem yok Yani ee, en mesela büyük bu, bu, bu işin çok hoş tarafı Ama e, Mustafa Kemal'in Askerleriyle Mustafa Keser'in Askerleriyiz diye Çıkış bile başlı başına şeye de göndermeydi, muhalefete de tabii göndermeydi ama hani şey, Kılıçdaroğlu grup toplantısında Mustafa Kemal'in askerleri olduklarını gösterdiler falan gibi bir laflar. <gülüyor> evet etmiş. ama o da bence eski direniş öncesi söylemlerde kalmış. Yani espri ile esprisizlik arasındaki kontrast inanılmazdı. Yani direnişçiler acayip komiktiğler. Evet. Bu, bu muktedirlerse bu, bu, bu buradan devam etmek lazım. Sınır tanımayan banaller kulübü üyesi gibiydiler ve öyle olmaya devam ediyorlar yani. Evet. Şu buradan buradan devam etmek lazım. Evet. Ediyor ee, da, ediyor aslında. Evet, evet, O zaman peki konuşmaya devam edeceğiz. Çok uh, ilginç senin Şimdi yazının başında şey, dediğin bak gibi. bakacağız yani. bu hemen kendini ona. göstermez ama önümüzdeki 6 ay bu uh, Son derece kritik olacak hem siyaset açısından hem de ekonomi açısından bu büyüme e, hakikaten e, nasıl gidiyor, işsizlik üzerindeki etkisi ne zaman görülmeye başlanacak. Bütün bunlar hayati olacak çünkü bir taraftan da AK Parti seçimlere tabii girecek ve orada yani bir, bir sandık sandık deniyor, Bunun tabii bütün bu gelişmelerin sandığa da yansıması lazım. Yani benim umudum daha önce oy vermeyen, verilecek parti yok, oy verecek parti yok diyen vesaire bu kesimin sandığa giderek tabii kimi oy vereceklerini şu anda söyleyemem ama ya en azından sandıkta kendilerini göstermeleri şart. Evet, takip edeceğiz. Peki evet, çok teşekkür, teşekkür ederim.